O yüzden Kur'an ve sünnetin ispatlamadığı mücmmel lafızlar, Kur'an ve sünnetin nefyen veya ispaten zikretmediği, yani ne ispat ederek ne de nefy ederek zikretmediği mücmmel lafızlar, her zaman tafsile muhtaçtır. Tafsillenmediği müddetçe cevap yanlıştır. Cevap verilirken de illa o lafı itibar alacaksın diye bir kaydı yoktur. Mesela cisim. Bir insan soru sorduğunda Allah cisim mi? Deriz ki cisimden kastın eğer cisimden kastın, kendisinde sıfatlar bulunan, sonra e, kendisine işaret edilen veya bir fiil işleyebilen bir şeyse örnek cisimden kalsın. Evet Allah o manada nedir? Cisimdir demiyoruz dikkat et. Evet Allah o manada kendisine işaret edilendir. Nebi Aleyhisselam'ın işaret ettiği gibi. Kendisinde sıfatlar bulunandır. Kendisi fiiller işleyendir.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 yaratılmış mekanların içinde bulunan bir şeyse Allah bu manada cisim olmaktan münezzehtir. Tamam. Evet. Şimdi dedik ki, e, bir de şundan da bahsedelim. Dedi ki biz selef haki de seni anlatacağız. Peki selef kim? Selef sahabe radıyallahu anh. Sonra tabiin, tabi tabiin. Tabi. Mesela işte kim gibi mesela? Ahmet ibn Hanber, İmam Malik, Şafi, Ebu Hanife Sufyan-ı sonra el-Evza'i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 şimdi ne dedik? dedik ki isim sıfat da daha çok münakaşa ettiler fırkalar İslam fırkaları ve münakaşa ederlerken tabi çeşitli şeyler söylediler dedik ki selef bu şekil söyler Kur'an ve sünnette isim sıfatlar hakkında varit olan nasları alırlar Allah'a layık şekilde zahirini alırlar ispat ederler nef yollanan yerde nef ederler Allah kendi esinden nefret ettiğini nefret ederler. Tabi bu ehl-i sünnettir dedik. dedik. ki bunu altı kısımda alırız. Bazı grup kişiler de vardır ki bazı fırkalar da vardır ki bunlar da demişlerdir ki biz de nasları zahiri üzerine alırız demişler. Tamam mı? Ama onlar zahiri üzerine alırız derken ehl-i sünnetin zahirden kastettiğini kastetmemişlerdir. Onlar zahirden maalesef ve maalesef ne anlamışlardır? teşbih anlamışlar. Demişlerdir ki biz de nastarı zahir üzere alırız. isim sıfatlatıklarını. Yani Allah'ın eli ayetini duyduğumuzda deriz ki evet Allah'ın eli var. Ama bizim elimiz gibi. Bunlar müşebbihi fırkasıdır. Aslında müşebbihe fırkası şu an mesela rafizler vardır bizim günümüzde. Hala Şia'nın kolu. Rafizlerin tarihi eskiye dayanır. Rafiziler aslında ilk dönemde müşebbiheydi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 ama Allah'ın zatı mahlukatın sıfatlarından ayrıdır. Ancak bunlar otomatikmen kendi söylemleriyle tenakuzu düşmüşlerdir. Nedir bu? Bu kaydı ezberleyeceksin. Yaz gökçe bu kaydı. Enne sıfat far'un ani'z Yaz bunu. Enne sıfat Enne sıfat far'un ani'z Fer'un anizzet. Sıfatlar Sıfatlar zatın fer'idir. Bak şimdi sıfatlar nedir? Zatın fer'idir. Kendisindendir. Mesela Sen bir beden olarak bir bütünsün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 Eli kendi zatından değil mi? Hı -hı. He? Hı. Eli kendi zatından. Durum böyle olunca bunların zaten otomatikmen ne oluyor? Söylemleri batıl. Ama bunlar diyor ki biz hayır elden, ayaktan ancak işte bizim kendi ellerimiz, ayaklarımız anlıyoruz dedikleri zaman bu batıl. Bu gerek aklen batıl, şer'en batıl, lugaten batıl, hissen batıl. Şer'an nasıl batıl? Leyse kemisliği şey onun benzeri yoktur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 Onlar Allah hakkıyla değerini veremediler. Vel ardu cemien kabdathu yawm el kıyame ve's semavatu metviyaten bi yemihi. Subhanehu ve teala amma Kıyamet günü bütün yeryüzü onun kabzasındadır. Onun yeminindedir. Allah onların şirk koşulduklarından münezzehtir. Bak şimdi. Başka bir ayette yine. Yawme netris sema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 Bundan dolayı bu müşebbiheler dalalet ehlidir. Çünkü onlar Allah'a hakkıyla değerini vermemişlerdir. Peki onlar küfre girmişler Evet küfre girmişlerdir. Onlar küfre girmişlerdir. İşledikleri fiil olarak küfre girmişlerdir onlar. Ne diyor mesela İmam Buhari'nin şeyhi? Nuaymi bin Hamad El-Huzai rahimahullah Diyor ki ''Men şebbahallaha bi halkihi fekat kekhar'' kim Allah'ı mahlukatına benzetirse küfretmiştir وَمَنْ جَهَدَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَكَتْ <كَفَر> kim de Allah'ın kendisi kendisini vasfettiği şeyleri inkar ederse küfretmiştir sonra ne diyor sonunda وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللّٰهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيhen Allah'ın ve de Resulünün kendisini vasfettiği şey Allah'ın kendisini vasfettiği veya Resulünün onu vasfettiği şeylerin hiçbirisi teşbih değildir o zaman diyoruz ki bunlar darale tehvildirmiş gibi. Bu da işte nastarı e, anlamada, yani nastarı anlama yaklaşımında bulunan ikinci gruptur. Yani bunlar bu tip anlıyorlar. Şimdi üçüncü kısımda nastarı almışlar, tamam mı? Ve zahirin hilafına biz anlarız demişlerdir. Yani mesela.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 Gadebullah, Allah'ın gazabı. Duydukları zaman demişlerdi ki intikamı. Ve bu, buna benzer yani. Demişlerdi ki Allah Azze ve Celle'nin el, yüz, bu türlü vasıflarla vasıflanması imkansızdır. Allah'a biz bundan tenzih ederiz demişlerdir. Ancak onlara tabi diye bu tabi şu an Mukaddime et olduğumuz için, mücmel olarak yani mücmelden kastım böyle özet olarak, muhtasar olarak,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 Bunlara göre Allah'ın yaptığı bu açıklama küfür. Sapmamamız için Allah bize küfürle Sa sapmamızı istiyor ya Allah. Sapmamamız için Allah bize küfürle hitap ediyor. Ne diyor yine başka ayet de Yureydullah ileyubeyne lekum. Allah size açıklama yapmak istiyor. Bize açıklamak isteyen, dini anlatmak isteyen, dini açıklamak isteyen bu Allah zahiri küfür olan lafızlarla, küfür olan ibarelerle bize yöneliyor. Bunların hepsi otomatikman ne oldu? Bakın.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 zahiri küfür olan lafızları söylüyor ki biz de çalışalım gayret gösterelim nasları anlamaya çalışalım direkt aklımızla e, gayret gösterelim cehde derim ki böylece bu gösterdiğimiz cehden dolayı ecir alalım Eğer diyor Allah diyorlar ki eğer Allah bu cümlelerle gerçekten zahiri kastetseydi bizim pek bir sıra almamız düşünülemezdi zaten apaçık ortada hiçbir cehdimize gerek kalmayacaktı anlayacaktık iman edecektik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 Teklife mükellefiye soktuğun bir şey bu. Kendi üzerine yüklendiğin, kimsenin senden istemediği halde kendi üzerine yüklendiğin büyük. Bundan dolayı sen bu yaptığında necir almazsın. tamam? Bundan dolayı nebi sasirlem mesela bir adam nezlediyor, adak alıyor. Neden? Güneşte durmaya adak alıyor. Nebi sasirlem onun gölgeye çıkmasını emrediyor. Ve kendi nefsini azab etmesini yasaklıyor nebi sasirin. Bu kadar da var hadis. Allah hatta Allah Kur'an'da ne diyor? Ma يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size neden azap etsin? Değil mi? E şimdi o yani bu Mutezile'nin bu yani bu tahlilcilerin bu söylediği çok batıl. Allah bize zahiri küfürle bir şeyle hitap etmiş. Takipciye böyle cehd edelim o hakkı bulalım ki sebep. Sıra... Bunda hepsi, kend... bunda hepsi bahtalı. Tamam? Yine dördüncü grup da anlama adı altında. Dördüncü grup da demiştir ki biz burada susarız ve tefvîde gideriz, mufawvi fırkası dediğimiz bunlar. Yani ne? Kesinlikle demeyiz şu ayetin manası şudur, şu ayetin manası şudur demeyiz. bilakis susarız. Kur'an okuruz, hadisi okuruz.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 Bundan dolayı diyorlar ki bütün bu şey nasları isim sıfat nasların hiçbirisi bizim için manası malum değildir. Onlara onlardan birisine dediğin zaman Allahü Merhüme Arşisteva bel yedehume ta Rahman tatayen Rahman etmiştir. İki eli onun açıktır. Yeb kavve cüvra biki Rabbi'nin ve baki kalacaktır. Ne diyorlar Allah Alem. Yani bunların manası ne bizim bilmiyoruz Allah varim. Vece veş veceh demek. Yani vece vav, jim H harfi bir araya gelmiş. Bu kadar. İçi boş bir manada. Mesela ne gibi? Mesela sermerdi. Salladım. Sermerdi ne demek? İşte bilmiyoruz. Türkçede var mı bunun karşılığı? Yok. Ama diyelim ki ben tuttum bir sözlük bastım Sermert yazdım. Tamam mı? Sen o sermerdi okursun. Diyorsun ki biz bu sermerdi iman ediyoruz. Ne manada iman? Bu sermert bu sözlüğün içinde var. Aynı işte bu ayet, bu Kur'an içinde var. Bu kadar. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Sermert. Aynı onun gibi. Tamam Yani bu o kadar batıl ki Allah Azze ve Celle'nin yani kelamına zıt. Kur'an'ın ruhuna ters bu. Allah Kur'an'da ne diyor? Kitabun enzelnahu ileyke mubârekun liyeddebberû âyâtihi ve liyedzekkereulil elbâb Sana bu mübarek kitabı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 Hani Kuran sadık ya, içinde kelimeleri iman ettim. Düşün bakayım bu söylediğimi az önce salladığım, nasıl anlayacaksın? E bitti. Bunların söylediği, söylediği tamamiyle Kuran'ın zıtına ters, şey ruhuna ters. Bundan dolayı İbnü Teymiyya rahimullah, bunların sözleri, Mufawidanın sözleri ilha dhlinden daha batıldır. Ve maalesef ve maalesef günümüzde birçok ehli sünnet adı altında dahi insanlar. Özellikle bunlar daha çok Arap ülkelerinde var. Ehli sünneti mufavvida ile itham etmişlerdir. Hatta bunların başında günümüzde yaşayanlar yaşayan e, e, günümüzdeki selefileri düşmanlık eden bazı yazarlarda da bu var. Diyorlar ki Ehli sünnetin mezhebi 2'dir. Ya tatil edeceğim e, şey ya tevil edeceksin ya da mufavvidalık yapacaksın. Yani içini boşaltacaksın. O yüzden diyorlar ki e, Ehli sünnet mufavvidaydı. Çünkü mesela eli i Sünnet'ten birçok lafızlar var mesela Ahmet İbni Hanbel'den ve başkalarından. Emir ruhâ kemâ ca'et. İşte bu naslar nasıl gelmişse öylece geçiştirin. Ehl-i Sünnet'ten böyle lafız çok. Bak diyorlar eli Sünnet bu lafızları kullanmışlar. Demek ehli Sünnet mufavvide. Lafızları geldiği gibi geçir, e, geçiştirin demişler ehl Sünnet. Ve o yüzden ve bugün e, maalesef ve maalesef birçok insan bu hastalığa düşmüş. Ve müfavide, o onlarca kişi tanıyorum gerek Arap ülkesinden gerek Türkiye'den dahi ilimle iştigal eden dahi onlarca müfavvide tanıyorum. Bunlar batılı. Ehl-i sünneti müfavvide olarak söylüyorlar. Diyorlar ki biz ehl-i sünnetten müfavvidalık anlıyoruz. Ehl-i sünnet hiçbir zaman yani mesela ona sorduğun zaman Türkiye mesela bu adam Yedullah dediğin zaman evet diyor. Yedullah Allah'ın yedi. Eli mi diyoruz. Yok Allah'ın yedi diyorum ben ona. İçi boş ya. Hmm. El diyemiyor. Yed yet demek. İstiva üstü olmak diyorsun değil mi? Yok istiva istiva. Ney?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 olduğu geldiği gibi alırsak biz bu aslında o zaman manasıyla alacağız demek. Bak demek anlayamamış bunlar selef. Çünkü bunlar diyor ki selefin lafızlarına baktığımızda İmam Ahmed olsun, diğerleri olsun bir sürü eee cümlede şu, şu tip cümleler kullanan selef âlimlerimiz var. Diyorlar ki bunlar var kaynaklarda bir sürü çok. Lale kallanın sözü çok var. Diyorlar ki emir ruha kemecet. Bu isim sıfatlarla alakalı nasları geldiği gibi geçtiriniz. Onlar bu cümlelerinden ne anlamışlar? İşte geldiği gibi geçtiniz. İstiva istiva din susun. Manası yok. Bu batıl ve bunu selefin mezhebi olarak söylüyorlar. Ebu Hanife, İmam Şafi, Ahmed İbni Hanber, Evzai, bilmem e, Malik. Hepsi böyle inanıyordu diyorlar. Mufavvidaydı ehl-i sünnetin. O yüzden günümüzdeki e, yazarlardan bile çok var bunu söyleyen. Ehl-i sünnetin müfavvidalıkla itham etmişlerdir ve Etergen'de bu hak mezhebi olarak söylemişlerdir. Ya biz tevil ederiz maturde eşari gibi ya da müfavvida oluruz. İkisi de haktır demiştir. Bunu söyleyen çok. Mesela bugün bile mesela Ahmet Mahmud Ünlü diğer bir ismiyle mesela Cübbeli Ahmet Hoca. Mesela da altında kitabı var. Diyor ki Ehl-i Sünnet düştür. Matur'da Eşari ve e e Selefi. Kendi kitabında bu. İtikad kitabında yazıyor bu. Selefilere diyor ki Ehl-i Sünnettir. Ama selefilikten bizim şu an anladığımız gerçek bizim anladığımız selefilikten bahsetmiyor. Mufavvidayı kastediyor. Çünkü o selefi müfavvide zannediyor.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 her derste beyan ediyorsa ehli sünnetin lafzını fıkhetmediğimiz zaman önümüze bunlar işgal olarak çıkacak. Sonra tabii sen şöyle yapıp kurtulabilirsin. Bana ne beni ilgilendiren Kur'an-Sünnet bana ne o alimlerden o da senin batıllığın olur. Yıllardır selefiyim diyorsun. Bugün de önüne böyle bir işgal geldiği zaman seleften Aa, bana ne ben selefiyim değil mi değil mi diyeceksin. Ne diyeceksin yani? Ben Kur'an-Sünneti tek başına iman mı diyeceksin? Ne ya hepsi batıl mı yani? Muhammedimle ben düne kadar selefi alim diyordun. Şimdi mâmşaf selef -i alim diyordum. Şimdi önüne onların bu cümlelere çıktığı zaman bana ne onları demeyeceksin. Bak bakalım acaba söyledikleri mahallinde mi, yerinde mi? Alsana işgal mesela. Emruhu hakem acaet. Onlarca nasl lafız var. Geldiği gibi geçtirin nasri. Bunlardan mufavidalık anlamışlar ve bunları halkın önüne koyuyorlar. Bakın selef mufavidalıktaydı. Bu batıl. Çünkü neden? Onların o cümlelerinin içine baktığımız zaman mana ispatladıkları belli.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 Çok açık. Tamam mı? Hatta İmam Malik'in net lafzı var. İmam Malik istiva, keyfi istiva diye sorduğunda mesele giren adam. İmam Malik ne diyor? Başını sallıyor. Ne diyor? El istiva o ma'lum. İstiva ma'lumdur. Ya, görüyor musun? Demek ki bak içini dolduruyor bunlar. İstiva ma'lum. Yani Arap dili edebiyatından ma'lum. Manası ma'lum. Ama neyi meçhul? Vel keyfu meçhul diyor. Keyfiyeti meçhuldür. Bu İmam Malik'ten mütevatirdir. Selef, kalef hepsi bu rivayeti kabul etmişler lale kaide vesaire var mevcut bunda kimse mukarefet etmemiz zaten bu İmam Malik'ten sabit olduğu ümmette icma var Bidat tehri dahi bunda icma etmiş İmam Malik'ten bu lafı sabit Yok ki emirruha kema şey, e, el istiva'u ma'lum vel ve keyfu meçhul İstiva ma'lumdur keyfiyeti meçhuldür bir istiva deriz ma'lum ne demek ma'lum İstiva ma'lum ne demek yani üstte olma manasını dolduruyoruz tamam mı yani mufavide gibi demiyoruz İstiva istiva'dır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 Manası boşmuş bunlara göre. Bu nasıl olacak ya bu? Yani nasıl bir mantık? Yani düşün ki böyle üç hayırlı asır gelmiş. Bunlar diyor ki bu üç hayırlı asırı müfavvida. Ve bu müfavvida bunların söylemiyle Kur'an'ın hiçbir manasını bilmiyor. Bu nasıl olacak? İbna, e, e, yani İbn Abbas'ın talebeleri mesela İmam Katadeh, İmam Mücahit İmam Mücahit mesela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 manaları yani bu bu ayetlerde geçen bu lafızların içi dolu mu bunların manası var mı evet onların var diyorlar bak şimdi ahkam ayetlerinin manasını ispat ediyorlar var diyorlar ama sorduğun zaman bunlara isim sıfat yok onlarda mu teffüide gideriz içi boşdur yet yet demek onlara sorsan salat ne demek derler namaz salat işte e, Türk Türkse namaz der Arapsa anlatır şeklini anlatır vesaire tamam mı ibadeten maksut işte ibadetun maksudetin temde o bir tekbir tek eee eee eee iftethu bitekbir ve yhtetem bit teslim anlatırsan i̇şte namaz işte tekbirle başlar selamla biter vesaire sordunuz zaman müfavide namaz ne der ki namaz şey salat ne der ki salat namaz demek Siyah ne siyam oruç demek el hac ne der ki hac hac demek Et ne? Teyemmûm teyemmûm de. Teyemmûm işte toprakla alınan abdest demek vesaire. Sana anlatır. Bak bunların, bunlarda tevhide gitmiyorlar. Peki Allah'ın yedi, orada yedi el demeyiz. Allah'ın istivası üstü olmak demeyiz. Nedir peki yet? Yet, yet demek bilmiyorum. İstivane, i̇stiva ne? istiva demek bilmiyorum. Anladın mı farkı? Evet. Şimdi o zaman bu mufavideye göre bak şimdi, subhanallah. Onlara soruyorsunuz siz bu ayetlerin iç ve hadislerin içindeki ahkamla olan konuları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 Selef gibi anlaşılır. Bizim şu an anladığımız gibi anlaşılır. Çünkü lafız manayla beraber gelmiştir. Lafız lafız ne demek? Bir manayı delalet eden şey demek. Bir manayı delalet etmesi için konulan mananın ismidir. İşte bu dördüncü kısım da müfavide kısmıdır. Selef bundan beridir. Ve bunu selefe iftira olarak yıllarca Zayid el Kevseri bile diyor Selefiler haktır ya. Düşün el-Kebsi'ri hayatını Şeyhül İslam'a red diye bizim şu an anladığımız selefi yıkmak için harcayan bir adam. Bu lafse ehli Şünnet'ten sayıyor. Biz 3 asır gibi anlarız diyor. Anlam, anlam anlayabiliriz Zaid el-Kebsi'ri. Çünkü ama o üç asırdan bizim 3 asırdan bizim anladığımız gibi anlamıyor. Yine yine 5. kısım var bunun lafızları anlarken. Diyorlar ki biz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 5. gruba benziyor ama ara biraz ince bir fark var. Bunlar da tamamıyla bu isim sıfat maslarından yüz çeviriyorlar. Tamamıyla. Diyor ki hiç bunlarla iştigal etmeyiz. Hiç kesinlikle bunları okumayız bile. Yani okusak da öyle sırf diyor işte sevap kazanma adına Kur'an'dan bir parça diye öyle okuyor geçeriz. Yani. Bunların hepsi ehli sünnete muhalif batıldır. Hepsi eli sünnetin temuhaliftir. Bunların hepsi ehli sünnete muhaliftir. Batıl.